Dünyada değişen güç dengeleri programlarının ilkinde 2050 yılında Brezilya Rusya Hindistan ve Çin'in dünyanın en güçlü ekonomileri haline geleceği tezini anlatmıştık hafta ise bugün yaşanan ve bu tezi mümkün kılabilecek daha küçük değişimlerin izini süreceğiz. Dünyanın en parlak iktisatçılarından bazıları bu büyük değişimin bütün belirtilerinin bugünden görülebileceğini düşünüyor. Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Michael Spence mesela. We are already seeing the dispersal of economic power and influence. Daha şimdiden ekonomik iktidar ve etkinin dünyaya dağılışının ilk aşamalarına tanık oluyoruz bence. Statikoya yani mevcut duruma bir bakalım örneğin. Dünyada şu anda iki buçuk gelişmiş ekonomi var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya. Sonra Çin'e bakıyorsunuz. Ayrı kotu gibi büyüyüp yayılıyor. Ama hala Amerikan ekonomisinin onda biri büyüklüğünde. Hindistan. Çin'e yakın nüfusu var ama Çin ekonomisinin yarısı kadar. Yine de gösterdikleri müthiş büyüme nedeniyle bu ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü ve diğer örgütlenmeler içinde eskisinden, örneğin 25-30 yıl öncesinden çok daha fazla etkili olduklarını görüyoruz. Bu hızlı büyümenin ölçülebildiği bir alanda hava trafiği mesela. Hindistan'ın özel havayolu şirketlerinden Jet Airways'in sahibi ve ülkenin en zengin kişilerinden biri Nareş Goyal, bütün yatırımlarını artık Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in ekonomik yükselişine göre yapıyor. Değişimin 50 yıl dahi almayacağını düşünüyor. Peki ama Hindistan üzerinden uçarken görmeden geçemeyeceğiniz o inanılmaz yoksullukla büyüme nasıl yan yana gidecek? Hintli iş adamı Nareş Goyal umutlu. Yeni hükümetimiz asgari müşterek hedeflerle bir program belirledi. Daha önce yapılan reformlar, köydeki yiyeceği, içme suyu bulunmayan evsiz yoksula erişme amacıyla düşünülmemişti. Oysa yeni hükümetin programının bir parçası bu ve herkes de bunun farkında. Ekonomi büyüdükçe, yurt içi hasıla büyüdükçe artık insanların yaşam standartları da yükselecek. Yoksullar ne diyor peki? Hindistan'ın ekonomik kalbi Bombay'da, havaalanına giden asfalt yolun kenarındaki derme çatma çadırlarda geçici yol işçileri çalışıyor. 18 yaşındaki Remip günde 60 rupiye yani yarım dolara çalışıyor. Üstelik para biriktiriyor. İki günlük yoldaki köylerine kocasına bu parayı götürecek. O zaman da tarlalarına daha iyi yatırım yapabileceklermiş. Hindistan'da kentle köy arasında adeta yüzlerce yıl fark var. Çiftçilikle geçinen Tilpat köyüyle başkent Delhi'nin internet kafeleri ve görkemli resmi binaları arasında 20 kilometre dahi yok. Köy meylanında nargilesini pokurdatan 70 yaşındaki ihtiyar Bahtlayram Amerikan Goldman Sachs Bankası'nın uzmanlarının Hindistan dünyanın en zengin ülkelerinden biri olacak tezine kuşkuyla bakıyor. Çevresindeki diğer ihtiyarlarda başlarını sallıyorlar onaylayarak. Bilemem belki olur ama buraya gelirken geçtiğiniz yollara bir bakın ne halde. Çukur dolu. Hükümet düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. Elektrik kısa zamanda gelecek diyorlar ama bilmem gelir mi. Ama Hindistan bir gün büyük bir ülke olabilir diyorlar. Evet Hindistan büyük bir ülke olabilir. Her şeyin daha iyiye gideceğini umuyoruz. Ama şu andaki duruma bakınca yine kuşku doluyor içimiz. Mesela köyümüzde çok kutsal bir tapınak var. Bir sürü önemli insan hatta milletvekilleri geliyor ziyarete. Ama yolun halini gördünüz. Bütün bu büyük adamlar gelip gidiyor ama yol hep aynı. Yapılmıyor. Yüzlerce kilometre uzakta Bombay'daki bir diskotekte televizyon için bir reklam filmi çekimi yapılıyor. Değişimin göstergelerinden biri de reklamlar. Dumanlı ortam, dans eden insanlar ve klabin kahramanına doğru seksi adımlarla ilerleyen kırmızı tuvaletli göz alıcı bir kadın. Ben Prahlad Kakkar, from India. commercials. We're shooting a for. Ben Prahlad Kakkar, reklam filmleri çekiyorum. Şu anda paraşüt marka bir için çekim yapıyoruz, erkekler için. Bu markanın tanıtımını yapan kişi çok sevilen bir kriket oyuncusu. Tabii çok da yakışıklı. Ama kız gelip tavlıyor onu. İmajı tersine çevirdik anlayacağınız. Bu sürecin bir parçası değil mi? Nispeten tarıma dayalı bir toplumu bir tüketim toplumuna dönüştürme sürecindeyiz bu ülkede. Hindistan'da her şey dev ölçekte. Dolayısıyla herkes toplumun en yoksul kesimlerinin de yararlanabilmesi için daha adil bir gelir dağılımı umudunda. Çünkü alım güçlerinin artması ancak o şekilde mümkün olacak. Batı'nın kapitalizm kavramının özü bu. İyi mi, kötü mü bilemiyorum doğrusu. Çünkü Batı ekonomisi ve kapitalist toplum düzeninin sakıncaları da çok. Paraşüt marka Briantin'i üreten şirketin temsilcisi Samir Satpati de orada. Ama onun böyle etik ikilemleri yok. Durursanız düşersiniz. Bu kadar basit. Kapitalizmin en temel kuralı bu. Üreteceksin. Ve bugünün koşullarında üreteceksin. Hem bugünün hem de yarının tüketicisi için üreteceksin. Eğer yarının tüketicisini düşünerek yapmazsan planlamayı ayakta kalamazsın. İnsanlar işçi sayısını azaltıyorsun diye kızıyorlar. Halbuki daha az kişiyle çalışmamızın sebebi artık daha verimli çalışmamız. Bu bir için çok büyük bir reklam kampanyası yürütüyorsunuz. Satacak mı peki? Evet büyük bir kampanya bu. Hintliler gençleşiyor, zenginleşiyor. Yani aniden birkaç yıl önce olmayan bir pazar çıkıyor ortaya. İşte bu yüzden şimdi kalitelice bakım malzemeleri sürmek gerekiyor piyasaya. Birkaç yıl önce sadece Hindistan'ın en zenginlerinin devam ettiği güzellik salonlarıyla sınırlı olan bu tür bakım malzemelerini artık alabilecek bir orta sınıf var. Bütün bunlar gözlerimizin önünde hızla veriyor. Peki ama Hindistan'ın her yerinde bu tür malları satacak dükkanlar yok ki nasıl yapılacak dağıtımı? Evet, perakendecilik yeni gelişiyor. Fakat bu ürünlerin sadece büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerine değil, daha küçük kent ve kasabalara da ulaşacağını umuyoruz. Çünkü bugün televizyon ve internet sayesinde her şey ülkenin her yerine birden yayılıyor. Tüm Hindistan şehirleşmiş diyemeyiz tabii ama kentli mentalitesinin yaygınlaşmasından söz ediyoruz. <gülüyor> Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomiler büyük bir hızla büyürken tüketici de bol bol tüketmeye yeni yeni alıştırılıyor ya da eğitiliyor. Milyarlarca yeni tüketici ve çoğu büyük batılı şirketlerin fazla yoksul oldukları için yakın zamana kadar potansiyel müşteri kategorisine almadığı milyarlar bunlar. Şimdi hem yavaş yavaş alım güçleri oluşuyor hem de reklamlarla tüketime çağrılıyorlar. Peki ama yükselen ekonomilerin önünü ne tür şeyler kesebilir? Biraz da bunlara bakalım. Genç Çinli besteci Gengarun'un bestesi olan Çin Rapsodesi, İskoçya Ulusal Orkestrası tarafından icra ediliyor. Kültürler karıştığında böylesine muhteşem şeyler çıkabiliyor ortaya. Fakat ticarette kültürler aynı uyumla yan yana gelebilir mi? Örneğin gelişmekte olan ülkeler için sık sık dile getirilen bir sorun yolsuzluk. Batı sermayesinin en çok yakındığı şeylerden biri bu. Çin'de iş çevreleri için Kaijing adında bir gazete kuran ve editörlüğünü yapan Hu Shuli... Yabancı şirketlerin de çok masum olmadığı kanısında. Eğer yabancı şirketler bu tür yolsuzluk olaylarına karışıyorsa, onlar da yolsuzluğun parçası haline geliyor demektir. Çin de yolsuzluktan nefret ediyor, hükümetiyle ve halkıyla. Ve bununla mücadele için çok büyük çaba sarf ediyor. Ama Çin'de yönetimin de bu yolsuzluk döngüsünün bir parçası olduğunu söyleyenler var. Buna ne diyorsunuz? Yes, or no. I think hem evet hem de hayır hükümet niyeti itibariyle yolsuzluğun parçası olmak istemiyor bence. Ama gerçekte ekonomik kaynaklar üzerindeki aşırı denetimi yüzünden ister istemez yolsuzluğun parçası haline gelebiliyor. Dolayısıyla reforma ihtiyacımız var. Bu süreçte şeffaflığı sağlayacak reformlar büyük önem taşıyor. Çin'de yayınlanan haftalık iş gazetesi Kaycing'in editörü Hu Shuli. Ya Rusya. İş adamı Sergei Vikotsev'e Rusya'nın gelişmesinin önüne ne gibi engeller çıkabilir diye soruyoruz. Bugün dördüncü çocuğum doğdu. Çocuklarımızı bizimkinden çok daha iyi bir gelecek beklediğine inanıyorum. Bu ülkede büyük bir ekonomik büyüme potansiyeli bulunduğuna inanıyorum. 5 yıl, daha fazla değil, 5 yıl içinde 150 milyon insanıyla büyük bir piyasa patlaması yaşayacağız ve büyük bir refah gelecek. Üstelik bütün bunlar uluslararası standartlarda yapılacak. Rusların tek sorunu çoğu zaman akıllarının değil yüreklerinin sesini dinlemesi tabii. Bu da bizi biraz farklı kılacak. Ve yine Hindistan. Tarun Tejpal Hindistan'da yolsuzluğu araştırma dosyalarıyla en büyük gürültü koparan internet haber sitesi ve şimdi de gazete olan Tehelkan'ın sahibi ve yazı işleri müdürü. Yolsuzluk büyük bir problem ama aşılmaz bir sorun değil bence. Bir kere iktidar kademelerinde yolsuzluk dünyanın her yerinde var. Toplumların kendilerini giderek yolsuzluktan temizleyeceğini düşünüyorum ben. 20. yüzyılın başında Avrupa'ya bakın mesela. Bugünkü Hindistan'dan farklı değildi bir şok bakımdan. Temizlik, ulaştırma, yönetimdeki bozukluklar hepsini bulabilirsiniz. Yolsuzluk, yoksulluk, zengin ve yoksul arasındaki dehşet verici uçurumlar. Bunlar Brezilya'da da büyük meseleler. Gelişmeyle bütün bunlar ortadan kalkacak mı acaba? Norman Gould, bir Amerikalı. São Paulo'da gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerindeki gece konduların, Brezilya'daki adıyla favelaların yarattığı sosyal sorunlarla ilgilenmek amacıyla Fernand Broydel Enstitüsü kurmuş. A lot of these projections are just extrapolations, they're fantasy. Geleceğe ait tahminlerin çoğu tamamen spekülasyon, fantezi. Gerçek hayatta neler yaşandığına bakarak konuşmak lazım. Ve bence bu ülkede real koşullar iyiye gidiyor. Gecekondulardaki yaşam koşulları iyileşiyor. Altyapı daha iyileşti. Daha çok okul var. İnsanlar daha iyi yaşıyor. Daha çok dükkan, iş yeri var. Sokaklar asfaltlandı. Artık Gecekondu sokaklarının çoğunda lambalar var. Bütün bunlar birlikte medeniyeti geliştiriyor. 19. yüzyılda Londra'yı, Berlin'i düşünün. Feci yaşam koşullarının hüküm sürdüğü derme çatma yerleşimlerle çevrelenmişti kent merkezleri. Tarihte birçok yerde aynı süreç yaşanıyor. Peki ama şu anda dünyaya hükmeden varlıklı ülkeler, eğer Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gerçekten beklenen gelişmeyi gösterirse bu ülkeler güçlerini yitirmeye direnmeyecekler mi? Öyle olması gerekmez. Şu anda suyun başını tutanlar özellikle de Avrupa ve Japonya yaş ortalamasının hızla yükseldiği toplumlar. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerini uzun süre devam ettirmeleri mümkün değil bu durumda. Askeri bakımdan güç ve önem kazanmaları da mümkün değil. Gücünü yitiren ülkeler bunlar. O nedenle de yükselen yeni güçlerle mücadele güçleri de olamayacak. Onun için bir çatışma olasılığı görmüyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri daha farklı. Avrupa'dan da, Japonya'dan da daha dinamik hala. Ama onlar da en güçlü konumunu kaybetmeye alışacaklar yavaş yavaş. Tarih böyle bir şey. Her şeye alışılıyor. Nasıl bir zamanlar üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu, maziye karıştıysa, giderek küreselleşen dünyada zenginler ve yoksulların dünyaları arasındaki duvarlar giderek televizyon ve internetin etkisiyle zayıflıyor. Şimdi iktisatçılar, yoksullar artık hep yoksul kalmayacak, yükselip en başa geçecekler diyor. Sao Paola favellaları ya da Hindistan'ın yoksul köylerindeki insanları buna inandırmak kolay değil bugün. Ama ya olursa? Bundan sonraki programımızda bunun nasıl bir gelecek yaratabileceğine bakacağız.